Böyle düşünmeye cesaret edecek olanı derken uyanıverdi. Gözleri yaş içindeydi, müthiş duygulanmıştı. Keşke hiç olmasaydım şu dünyada, keşke sana hiç rastlamasaydım, keşke canlı bir varlık olacak yerde esinli bir ressamın yarattığı bir tablo olsaydım. O zaman resminin önünden hiç ayrılmaz sana sana bakardım. Öper öperdim seni. Sonsuz güzel bir düş gibi seni yaşar, seni solur ve mutlu olurdum.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 Gördüğü bütün düşler içinde bir tanesi özellikle sevinçlerle doluydu. Atölyesinde elinde paletiyle şövalye başında görüyordu kendisini bu düşte. Nasıl neşeli, nasıl keyif içinde ve o da orada. O artık kendisinin karısıymış. Hemen yanı başında oturuyor ve dünya güzelidirse ile onun iskemlesinin arkalığına dayanmış, yapmakta olduğu resme bakıyor. Yorgun, süzgün gözleri sınırsız bir elinçle dolu.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 Avurtlarının çökük, yüzünün solgun olduğunu görünce korkuya kapıldı. Bunun üzerine titizce kendine çeki düzen vermeye girişti. Yıkandığı, saçlarını taradığı, şık gösterişli bir yelekle yeni frakını giydi, üzerine yeni pelerini atıp sokağa çıktı. Dışarıda ciğerleri tertemiz havayla dolunca, uzun süreyen bir hastalıktan sonra ilk kez dışarı çıkan bir hastanın dinçliğini, yürek duydu.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 Verdiği uzun ve dokunaklı öğütlerden sonra. ''Evet, ben yoksul bir adamım.'' dedi. ''Ama durup dinlenmeden çalışır, yaşamamızı kazanırız. İnsanın her işte kendine güvenmesi ne güzeldir. Ben resim yaparım, sen de benim yanımda durur. Hem benim yapıtlarıma ruh verirsin, hem de dikiş falan dikip değişik el işleriyle uğraşırsın. Kimselere el açmadan yaşar gideriz.'' Kadın, küçük gören bir tavırda genç ressamın sözünü keserek, ''Yok ya dedi.